Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala ve nebiyina ve şefii'ina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Çok değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar dileyerek Rabbimden sağlık, sıhhat, afiyet niyazlarıyla yeni bir Sohbette hepinizi sağlık, selam ve de güzelliklerle beraber olmanız temennisiyle Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Alemlerin yüce Rabbi hepimizi afiyette daim kılsın diye de niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim yine Allah'ımıza hamd ve senaların en mükemmelini arz ediyoruz. Yine bahşettiği nimetlere hesapsız şükürlerle şükrediyoruz. Rabbim hamdlerimizi ve şükürlerimizi ona layık şekilde yapmayı bizlere nasip etsin ve kabul buyursun ulu dergahında. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de bu güzel günlerde, mübarek günlerde... Resulullah'a layık salat ve selamlar olsun inşallah diyerek salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Rabbim, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haberdar kılsın. Dediğim gibi bir sohbette yine beraberiz Rabbimizin lütfuyla ve keremiyle. Amellerimizi de niyaz ediyorum ki Rabbim rızasına uygun kılsın. Mübarek günlerdeyiz, bereketli günlerdeyiz, güzel günlerdeyiz. Rabbim bu günleri manen değerlendirebilmeyi ve kadru kıymetini bilmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, geçen haftayı kısa bir özetleyerek sohbete devam etmek istiyorum. Geçen hafta önemli birkaç konu üzerinde durduk. Ama bunların içerisinde en önemlisi bu vesvese konusuydi. Kardeşlerimle görüştüğüm zaman... Dediler hocam böyle bir konuyu seçmeniz isabet oldu doğrusu. Birçok kişinin bu konuda şikayeti var çünkü. Geçen haftaki sohbetimizi izleyemeyen kardeşlerim varsa onlar için çok kısa bir tekrar yapmakta fayda görüyorum. Unutmamalıyız ki hangi konuda olursa olsun ki Cenab-ı Hak Hazretlerinin yüce zatı hakkında olsun... Kur'an-ı Kerim hakkında olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili olsun. Veya gusulde, abdeste, namazda değişik konularla ilgili olsun. Vesvese şeytandandır. Bizi yoldan alıkoymak istemekte ve de intikam almak istemektedir. Onun için böyle vesvesesi olan kardeşlerimiz ki hepimize musallat oluyor. Hepimize yerine göre çok küçük meselelerde ...takıntılar çıkartıyor. Yani işte ayet-i kerimede de işaret olunuyor malum. Bizi dediğim gibi kulluk yolunda... ...geciktirmek veya alıkoymak için bütün bunları yapıyor. Şeytandan olduğunu bildiğimiz zaman daha güçlü olacağımızı... ...onların asla o esveselerin asla hakikat olmadığını... Bizim malımız olmadığını, bizimle ilgisi olmadığını bildiğimiz zaman daha güçlü olacağımızı tahmin ediyorum. İnanın böyle cadde ve sokakta bazen kardeşlerimiz yakalıyorlar. Diyorlar ki hocam içimize öyle şeyler geliyor ki onu söylemek bizim için sanki Allah muhafaza buyursun dinden çıkmak gibi bir şey. Veya asla onu söyleyemem diyor. Fetva nöbetlerinde bulunduğumuzu zaman zaman söylüyorum sizlere. Bazen kardeşlerimiz geliyorlar, ağlıyorlar inanın böyle. Oturuyorlar, ağlıyorlar. Diyorlar ki hocam aklımıza öyle şeyler geliyor ki bunu bir Müslüman değil yerine göre bir kafir bile düşünmez. E ben bunun farkındayım biliyorum. Biliyorum meseleyi. Öyle olunca kardeşlerime diyorum ki bir şeytandan olduğunu asla bizim üretimimiz olmadığını çok iyi bileceğiz. Yani biz onu düşünmüyoruz. Biz onu tefekkür etmiyoruz. Biz biz üretmiyoruz onu. Bizim efendim onda bir şeyimiz yok. Müdahalemiz yok. Şeytandan tamamen. Ona inanmıyoruz aslında öyle bir vesveseye. Kabullenmiyoruz. Bizim değil o. Şeytan bir yerden sokuyor işte zihnimize, şuurumuza, düşüncemize, aklımıza, her neyse. Sonra sonra ee, şunu da unutmamalıyız bu tip vesveseleri ancak daha çok düşünerek değil daha çok acaba ne yapacağım diyerek değil veya üzülerek değil ben eyvah dinden mi çıktım perişan oldum diyerek değil değer vermeyerek ancak benimle alakası yok bunun mesela şeytan getirmiş Cenab-ı Hak gazetelerinin zatıyla ilgili Resulullah ile ilgili vesveseler koymuş aklımıza ona diyeceğiz ki, Ya Rabbi sen benim Allah'ımsın. Ben sana inanıyorum, senin kulunum. Peygamberim Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de benim her şeyim, ben onun ümmetiyim. Öyle olunca ona değer vermeyerek ancak kurtulabiliriz şerrinden. Çünkü unutmayalım ki biz o vesveseye takılıp kaldıkça o keyif oluyor. O daha çok memnun oluyor. Bizi yoldan alıkoyduğuna inanıyor ve de vesvese vermeye devam ediyor. Ve biz o vesveseye takılıp kalmaya devam edebiliriz Allah korusun. Onun da istediği bu zaten. Bu benim işim değil. Bu benim düşüncem değil deyip ona değer vermemek. O bir kenarda o bir kenarda dursun öyle. O vesveseyi vermeye devam etsin. Hayır. Ya Rabbi ben senin kulunum. Mesela Rabbimizin zatı hakkında Resulullah ile ilgili. Veya işte abdeste, o, o tamam abdestim oldu diyerek, usul abdestim tamam diyerek, namazım tamam diyerek, namazda niyetim tamam diyerek, her neyse, nerede vesvese veriyorsa, onun üzerine giderek ve de onun şeytan işi olduğunu bilerek ancak ondan kurtulabiliriz. Bazen bu konu ileri gittiği zaman, kardeşlerimize biz geçen hafta bunu söylemeyi ihmal ettiğimi tahmin ediyorum, Kardeşlerimize biz bir psikiyatriye, e, psikiyatriste gitmelerini yani bir doktora müracaat etmelerini tavsiye ediyoruz. İlerlemiş durumda olan hastalarımız ya ben delimiyim ki e, e, bir doktora gideyim de hayır mesele öyle değil. O bizi rahatlatacaktır. Eğer buna ihtiyaç varsa bir doktorla görüştüğümüz zaman o doktor kardeşimiz imanlı ve ahlaklı Mesleğinde mahir ve dürüst bir kardeşimiz derse ki sen benim hastamsın, şu ilaçları kullan, o ilaçları kullanmak da diğer konudaki ilaçları bir ağrı kesici, bir antibiyotiği kullanmak kadar tabii iyidir ve de normaldir, insanı rahatlatır ve de, ve de bakarsanız bir gün o vesvese Allah'ın izniyle yok olur gider inşallah. Yani bazen gençlerimiz bilhassa, Doktora gitmekten de çekiniyorlar öyle de olmamalı dediğim gibi ehil olan ve de imanlı bir doktor kardeşimiz muhakkak bize bu konuda da yardımcı olacaktır. Eğer benim sözümü dinlerlerse bu tipte olan kardeşlerim bir doktorla istişare etmelerini de kendilerine tavsiye ediyorum. Onların tavsiyeleri de eğer ihtiyaç olmuşsa ki bu konudaki metodumuzu daha önce siz değerli kardeşlerime aktarmıştım ben muhakkak faydalı olacaktır. Çünkü resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri hastalıkların Cenab-ı Hak Hazretleri tarafından indirildiğini tedavisinin de şifasının da Rabbimizden olduğunu ifade ediyorlar. Ve ey Allah'ın kulları, ey müminler tedavi olunuz, tedaviye başvurunuz, doktora müracaat ediniz diye bize kapıyı açık bırakıyorlar. Onun için onun için değerli kardeşlerim, yani bu vesveseden kurtulabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışalım inşallah rahman. Yalnız şunu da unutmayınız, şöyle veya böyle şeytan ölümden sonrasına kadar bizim yakamızı bırakmayacak. Ama biz de onu düşman bileceğiz. İnne şeytan, لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُوَ böyle buyuruyor. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Onu düşman bilin. Onu düşman bilin. Diğer aile hayatı meselesinde komşularla büyük günahlara girme, küçük günahlara devam konusunda yani birçok meselede düşman olarak onu bileceğiz. Düşmanlığının biri de burada vesvesede işte karşımıza çıkıyor değerli kardeşlerim. Unutmayacağız ki vesvese şeytandandır. اَلَّذ۪ي يُوَسْف۪ي سُوْف۪ي سُدُورِ النَّاسِ İnşallah bunun tefsirine kardeşlerin bir bakmışlardır geçen haftadan sonra. Yani onun bütün derdi işi müminlere zarar vermek. E yani dedik acaba ya Rabbi bu şeytan olmasaydı daha iyi olmaz mıydı? O zaman o zaman dünyadaki imtihanın hikmeti kalmazdı. Tabii nefis olacak, tabii şeytan olacak, tabii düşman olacak. Müminler o düşmanlarla mücadele edecekler de ondan sonra cenneti kazanacaklar inşallahurrahman. Hani bir hikaye anlatılır halk, halk arasında. Kimileri derler ki Fatih'in babası Bayezid Sultan Bayezid hakkındadır veya e, bayezid i Bestami hazretleri denilir ki yani bu bir hikayedir. Nefsi bir gün dışarıya çıkmış da karşısına geçince tutmuş eline almış hazret demiş ki bir daha seni içime koymayacağım. Çünkü bütün çektiklerim senden. Ebu Bekir R.A. Hazretleri'nin dediği gibi o da dilini böyle tutmuş Hz. Ebu Bekir bir gün sağa sola büküyor onu terbiye ediyormuş. Her e, önüne geleni konuşma her şeyi söyleme falan diye vermiş sahabeden bir zat. Ne yapıyorsun ya Ebu işte beti, beni demiş bütün badirelere sıkıntılara düşüren bu bu dilim onu cezalandırıyorum ki dikkatli olsun diye. Onun hesabı demiş ki seni bir daha içime koymayacağım. Cenabı Hak Hazretleri gönlüne ilham ediyor ki sen kazandığın bütün mazhariyetleri onunla mücadeleyle kazanıyorsun. Yani aklı olmayanın dini de yok buyurulmuş Abdullah bin Mesud radıyallahu tehallah Hazretleri'nin Sözüdür denilir, hadis de denilir bu yönüyle. Men la akle lahu la dîne leh, aklı olmayanın dini de yok. Yani onun işte mücadele ettiği bir şey yok ki, nefis yok, şeytan yok veya işte meleklerin durumunu düşününüz. Ama onun da, onların da işin sonunda insanların kazandıkları şeyleri kazanma imkanları yok. İnsan nefisle mücadele ediyor, mümin şeytanla mücadele ediyor. Dünya ile mücadele ediyor. Kötü varlıklarla mücadele ediyor. Sonunda cenneti kazanıyor, cemalullahı kazanıyor. Onun için şeytanla mücadeleyi de yaban'a atmayınız ha. Cenab-ı Hak Hazretleri onunla tabii şerrinden Allah'a sığınmamız da yine Rabbimizin emri. Değil mi efendim? Festa'in billahi minash-şeytanir racim. O komu, kovulmuş Allah'ın rahmetinden, tardolunmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şahsında bütün inananlara tavsiye bu. Evet şeytanın şerrinden Allah'a sığınacağız ama onun düşman olduğunu da unutmayacağız ve de kendimizi garantiye almaya çalışacağız rahman. çünkü bugünün dünyası imtihan dünyasıdır resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hariç hiç kimse şeytanın şerrinden güvende değildir sizden her birinizin bir şeytanı var buyuruyor aleyhissalatü vesselam ya Resulallah sizin de var mı? Evet benim de bir şahit şeytanım var ama Rabbim bana yardım etti de benim şeytanım İslam'ı kabul etti. Bana ancak hayır telkin eder. Güzel şeyler tavsiye eder buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. E tabi onun dışında hiç kimse masum değil. Şeyh olabilir, alim olabilir, hoca olabilir, yaşlı hatta yaşlı olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Tarihen o nice dev yapılı alimleri yani hadisi şeriflerde geçiyor işte belamlar, bersisalar. Onları nasıl tuzaklara düşürmüş ve de nasıl Allah korusun başaşağı cehenneme yuvarlanmalarına sebep olmuş. Onun için biz dikkatli olacağız, mücadele edeceğiz. Ama bu mücadelenin de bir ulvi tarafı var, bir güzel tarafı var. O mücadelenin neticesinde kulluk mücadelesinin... Neticesinde cennet kazanılıyor. Onun için kardeşlerime diyorum ki pes etmek yok. Devamlı mücadele. Devamlı mücadele. Yani bilmiyorum şeytanla ilgili münasebetler hakkında böyle tasavvufta verilmiş enteresan misaller var. Cüneydi Bağdali Hazretlerinin dergahına gelmiş. Şeytan 20 yıl hizmet etmiş. 20 yıl. Babacığımdan dinlediğim tasavvufi bir hikaye bu. İsteyen inanır, isteyin inanmaz ama bu tip şeyler hep olmuş. Yani mesela sahabe döneminde biliyorsunuz geldi Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz hazretleri kendisini yakaladılar ve de Bilal Habeşir radıyallahu anh Efendimiz hazretleri yakaladılar kendisini direğe mescidin direğine bağlamak istediler. Peygamber Efendimiz bir defasında yani böyle hani Beytül Mal'den hurma çalmak istiyordu falan o hikayeleri anlattık Ayetel Kürsi'nin faziletinde. Geçtiğimizde kardeşlerimiz onu tekrar koydular, tekrar dinlediniz tahmin ediyorum. Yani böyle insanlarla enteresan münasebetleri var. Bazen insan suretine giriyor. Bazen insanların efendim şeytanlar olduğu gibi cinlerin cin tahifesinin şeytanları da insan suretine girip Allah korusun bize zarar vermeye çalışabilirler diye büyüklerimizden böyle bazı hikayeler var. Gelmiş derviş suretinde Hazretin efendim Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin Deryahana girmiş. Hem de böyle kimsenin yapmadığı hizmetleri yapıyor. Bilhassa Hazrete abdest suyu dökermiş. 20 yıl böyle hizmet etmiş. Dediğim gibi bir latife. İster kabullenin ister kabullenmeyin ama tarihen buna benzer neler olmuş neler olmuş. 20 yıl hizmet ettikten sonra bir gün abdest suyu dökerken bir düşük muamelede edepsizlikte bulunmuş. Cennet-i Hazretleri kendisine şöyle bir fiske vuruyor. Haddini bil ey iblis! Zalim diyor. Küstahlık etme. İbrığı koymuş böyle geriye çekiliyor. Diyor ki benim sen iblis olduğumu biliyor muydun? Şeytan olduğumu biliyor muydun? Hazreti buyuruyorlar ki 20 yıl evvel şu kapıdan girerken senin kim olduğunu bildim ve tanıdım Allah'ın izniyle. Diyor ki şeytan... Ben çok veli gördüm, çok büyük insan gördüm, çoğuna hizmet ettim ve bir çoğunu da alt ettim ama 20 yıldır beni böyle idare ettin, senin kadar büyüğünü görmedim diyor. Ceydi Bağlar yazıklarını. Hain, <gülüyor> i̇şte, işte büyüklük orada devreye giriyor. Hakikatleri bilmek. Biz olsak vay be biz neymişiz. Şeytan bile büyüklüğümüzü takdir etti diye hemen hain diyor defol. 20 yılda yapmadığını bir nefeste yapacaksın. Beni ucube, beni gurur ve kibire düşüreceksin. Defol şuradan artık. Sonun geldi diyor dergâhtan kovuyor kendisini. Yani böyle Ucuk deniliyor tasavvufta insanın kendini beğenmesi. Rabbim muhafaza buyursun. Kalp hastalıklarından, günül hastalıklarından bir tanesidir o. Hani şimdi Mekolaman mı diyorlar, ne diyorlar? Enaniyet sahibi insanlar. Ben diyor işte şöyle enteresan adamım, böyle mükemmel Adem'im. Benden daha işte güzeli yok, benden daha mükemmeli yok. Ben, ben, ben, ben. Kendini beğeniyor böyle. Ona ucup deniliyor tasavvuf dilinde, tarikat dilinde. insanın kendisini beğenmesidir ki Rabbim muhafaza buyursun. Biraz sonra değişik bir konuyla ilgili olarak gelecek mesele. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri ve İslam büyükleri hep bizim bu çirkin kötü ahlaka karşı dikkatli olmamızı, nefsin oyunlarına, şeytanın tusaklarına karşı dikkatli olmamızı tavsiye ediyorlar ya Rabbim muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, şeytan çok zalim, tecrübeli, hakkında dikkatli olmak lazım. Sonra nefis deseniz ondan bin beter, bin beter. Büyüklerimiz öyle söylemişler, nefsini bin firavundan, milyon firavundan daha tehlikeli görmeyen kişi, Allah korusun nefsin şerrinden kurtulamaz. Yani bir hayır yapacaksınız mesela değil mi efendim? Tam siz cebinden çıkarmışsınız hayırı verirken arada giriyor. Nefis bir yandan giriyor, şeytan bir yandan giriyor. Nefis diyor ki ya maşallah sen diyor herkesin içerisinde kimsenin vermediği kadar bir hayır veriyorsun diyor. Mesela üç kuruş başkalarına fazla vermiş. Hemen yani o yaptığımız hayırın hasenatını, güzelliğini, sevabını alıp götürecek. Riyakarlık için, gösteriş için verdirmiş olacak. Şeytan da diyor ki bir taraftan... Ya hayret sen nasıl veriyorsun? Bir dünyaya ihtiyaçların var. Sen veriyorsun sen ver de... işte nefis bir yandan şeytan bir yandan... Ver de diyor insanlar görsünler seni. Görsünler ki etrafındakiler... Desinler ki bizim Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, Hasan Hüseyin Efendi... işte Ayşe Hanım, Fatma Hanım... Maşallah herkesten çok sadaka veriyor. Bunu dedirtti mi tamam yazık oldu. Hem paranızı verdiniz... Hem de hiç sevap almadık. Yani... Onun için nefisle ve şeytanla ömür boyu mücadele mecburiyetindeyiz. Ömür boyu mücadele mecburiyetindeyiz. Müminler her işlerini, her şeylerini alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ın rızası için yapmak mecburiyetindedirler. Hani... Aleyhissalatü vesselam mesela namaz konusunda münafık olan kişi insanların içerisinde kıldığı zaman namazına emek çeker. Yalnız kaldığı zaman daha çabuk kılar daha işte veya işte sünnetleri terk eder. Şöyle böyle namazına değer vermez, namazına fazla ehemmiyet vermez. İnsanların arasında niye öyle kılıyor? İşte ağır başlı çok güzel adam maşallah ağır ağır namaz kılıyor desinler diye. Bunu insanlar desinler diye yaptık mı yazık oldu. Gitti namazın bütün ecri yok oldu. Dediğim gibi sadaka verirken mesela konuşuyoruz değil mi efendim? Konuşurken tam şeytan giriyor arada. Ya diyor hocam ne güzel konuştun be diyor. Ne güzel vurdun diyor. Şu yumruğunu da diyor bir şeye kürsüye bir masaya bir vur diyor. Etraftaki insanlar seni bir beğensinler diyor. Yazık. Yazık. Bütün Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim beni de sizi de bütün kardeşlerimizi de nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyursun. Yaptığımız her şeyi samimiyet ve ihlasla yapmak mecburiyetindeyiz. O bir bir de unutmayalım ki her hayır işimizde nefis bir taraftan, şeytan bir taraftan ecrimizi yok etmek için çalışıyorlar. İhlası nasıl tarif ediyoruz değerli kardeşlerim? Taksisul ameli lillahi azza ve cel. Yani Resulullah bütün dertlerimizin tedavilerini bize öyle güzel göstermiş ki Buyuruyorlar ki o riyakarlık var ya karıncanın ayağından daha sessiz insanın içine nüfuz eder böyle. Hiç farkında olmadan siz hiç patırdı kütürtü yapmıyor. O kadar gizli o kadar sessiz geliyor ki siz farkında olmadan amelleriniz boşa gidiyor yazık oluyor. Rabbi muhafaza buyursun. Rabbi muhafaza buyursun. Hani bazen hiç sebep yok ortada. Bir şey konuşuluyor, yok diyor ben orucum diyor bugün diyor. E yahu sana oruç olduğunu söyleyen soran olmadı, senin de söylemen gerekmiyor. Bir yurt dışı seferindeyiz, hiç unutmuyorum. Yolculuğumuzu tamamladık, Türkiye'den hayli uzaklardayız. E yolculuğumuzu hayli tamamladık, bir yerde mola verdik, yemek yiyeceğiz. Lokantaya geçiyor insanlar, bayağı da kalabalıkta bir grubuz. Cemaatten bir tanesi yani tabii kendimizde çok hastalıklar var da müşahhas olsun diye misal veriyorum. Cemaatten bir tanesi bir kardeşimiz bana diyor ki içeridekilere söyle ben yemeğe gelemeyeceğim. Ben oruçluyum. Beni aramasınlar. Yani onu arayan yok, soran yok. Ve halbuki Aleyhissalatu vesselam seferi halde nafile oruç tutmak takva değildir diye buyuruyorlar. Yani hakikaten öyle. Zor bir sefer de geçiriyorduk. Gemiyle geçtik Libya'dan Malta'ya gelmiştik. Malta'da olmuştu bu hadise hatırlıyorum yıllar evvel. Efendim yani e, hiç kimse onun sormuyor neredesin nerede, nerede değilsin. Kalabalık bir cemaatin içindeyiz. Kimse diyor yani e, cemaate söyle içeridekilere beni aramasınlar ben bugün oruçluyum. Hani adam çok güzel namaz kılıyormuş da arkasından konuşanlar demişler ki ya maşallah ne güzel namaz kılıyor ağırbaşlı onların böyle konuştuğunu duyunca hafif o tarafa doğru eğilmiş aynı zamanda oruçluyum da demiş Mevlana Hazretleri'nin misallerindendir bu yani nefis o kadar zalim o kadar hain bunlar bizim hakikaten düşmanlarımız Rabbim şerlerinden muhafaza buyursun değerli kardeşlerim ama bakıyorum çoğu zaman bizi alt ediyor alt ediyorlar yani o kadar şeytana tuzaklarına düşüyoruz ki nefsin oyunlarına o kadar çok kapılıyoruz geliyoruz ki Allah'ım amellerimizi boşa götürtmesin riyakarlık çok kötü bir şey çok kötü bir şey yani sadece ibadet ve tahta olmuyor bu insanlar bakıyorsunuz işte şöyle desinler diye evini tefriş ediyor çok titiz hanım desinler diye sadece evinde böyle titizlik gösteriyor bunlar, bunlar dünyalık için değer şeyler değil Mevla'nın rızası için olmayı, Mevla'nın rızası için yaşamayı, bütün amelleri Rabbimizin rızası için yapmayı nasip etsin inşallah. Yani nefse ve şeytana dikkat etmek gerekiyor. Hiç ummadığımız taraflardan, hiç ummadığımız köşelerden, kavşaklardan gelip amellerimizi boşa götürebiliyor. Yani değerli kardeşlerim nafile ibadetlerde filan onun için ve vesselam, Mesela nafile namazların evde kılınanlarının daha aftal olduğunu söylüyor. Niye? Kimse görmez. Kimse muttali olmaz. Sadakanın gizli olanını aleyhissalatu vesselam tavsiye ediyor. Hatta hatırladınız değil mi? Ne buyuruyorlardı? Arşın gölgesinde gölgelenen yedi insanı sayarken kainatın efendisi bak sadakadaki gizliliği teşvikine bakınız peygamberimizin ne kadar güzel sağ eliyle verdiğini sol eli bile görmeyecek veya bilmeyecek diyor. Fatsa, fadı hatta la tağlama, hatta la Sağının verdiğini solu görmeyecek, sol elf mutali olmayacak, farkında olmayacak. Bu kadar gizli verecek. Çıkartıyor cüzdanı böyle milletin içerisine çekiyor. Herkes 10 lira verirken bir 100 lira veriyor mesela ve de içinden diyor ki, bak siz 10 veriyorsunuz, ben 100 veriyorum. Tamam efendim, gitti. Yazık oldu. Hem bu parayı verdi, yani hiç olmazsa yanında dursa başka bir şeye harcayabilirdi. Hem de ondan hiçbir ecir almadı. Eskilerimiz, dedelerimiz yapılan hayırların daima gizli kalmasını isterler. Hani o, aslında bunları hiç söyleyecek değildim bugün de, kendimin de, Toplumun da ciddi rahatsızlıkların olduğunu bildiğim için şeytan konusunda eh Rabbim bugün böyle lütfetti, bu bölümü böyle tamamlayalım arzu ederseniz. Hani babacığımın ismiyle özdeşleşen bizim bir camimiz var biliyorsunuz. Kapı Camii, Konya'nın. Konyalılar bilirler, ziyaret eden kardeşlerimiz bilirler. Hakikaten mübarek bir cami, bereketli bir cami, manen fevkalade feyiz alınan bir cami. Babacığım rahmetullahi aleyh öyle söylerdi. Ben haremeyinde aldığım zevki alıyorum Kapı Camii'nde derdi. Yani Mekke'de ve Medine'de Kabe'nin karşısında Resulullah huzurunda aldığım zevkin sanki bir benzerini Kapı Camii'nde alıyorum diyordu. Çünkü mana ricali derler ki evliyaullah, Ricalullah, Hazreti Aleyhisselam selam hep gelirlermiş Kapı Camii'ne. Kılarlar, namaz kılarlarmış orada. Onların da bereketi var. Asıl bina olunurken, yapılırken ihlas ve samimiyetle yapmış, yapılmış. Veli Efendi diye Konya'mızda bizim çok yakınlarımızın, benim çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir ağabeyimin dedelerinden bir zat orayı yeniden imar ederlerken, şöyle bir prensip kararı almış kendi kendine, kimseden bir kuruş para istemeyeceğim ama getirirlerse verirlerse de reddetmeyeceğim. Kapı camisi yeniden yapılıyor, yıkılmış, e, yeniden yapılıyor. Tahmin ediyorum 200 yıl kadar evvel olan bir, yok, 100 küsur yıl kadar evvel olan bir hadise. Caminin inşası bitmiş, etrafındakiler demişler ki, insanlar maalesef böyle. Demişler, Veli Efendi kardeşimiz, sen evet buraya para harcadın ama... Biz de çok hayır, hayırda bulunduk. Bir hesap ver bakalım canım sen ne kadar harcadın, biz ne kadar sana katkıda bulunduk. Biz de demişler verdiğimizin hakikaten oraya harcanıp harcanmadığını bilelim bir. Hesap sormuşlar etrafındaki zavallı insanlar. Bir çok yakın dostuna ağlıyor ve diyormuş ki ben yüzde bir sanki onlardan hayır kabul ettim. Tamamını yüzde doksan kendim harcadım. Onlara hesap vermek çok kolay ama şimdi hesap verirsem camiye ben ne harcadım o meydana çıkacak. Onun için çok üzülüyorum diye ağlıyormuş. İhlasa bakınız. Samimiyete bakınız. Hesap vermek çok kolay. Şundan şunu aldım, bundan bunu aldım filan falan. Bu camide şuna balı oldu, şuna mal oldu. Ben de şu kadar harcadım diyeceğim. Çok kolay bunun hesabını vermek. Ama işte insanlardan şu kadar aldım ondan sonra da ben de şu kadar harcadım diyeceğim benim ne verdiğim meydana çıkacak onun için çok üzülüyorum diye ağlıyormuş bir dostuna İhlas büyük bir bereket değerli kardeşlerim Rabbim gönüllerimizi ihlas ve samimiyet nuru ile nurlandırsın rahman. onun için denilmiş ki bütün insanlar helaktedir bakın bakın sözün güzelliğine bakınız bütün insanlar helaktedir ancak alimler bilenler müstesna. Bütün alimler helak olmuştur ancak ilmiyle amel eden alimler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olmuştur ancak ihlasla amel edenler bunun haricindedir. Velmuk وَالْمُخْلِسُونَ عَلَىٰ خَتَرِ نَظ۪يمٍ Muhlisler da, ihlas sahibi olanlar da, çok ciddi bir tehlike üzerindedirler. Çünkü, hani Anadolu'muzun bir tabiri var, bıçak üzerine, bıçak sırtında diye, ihlas da öyle bıçak sırtındadır. Onu kolay kolay temin etmek, onu kolay kolay takip etmek, ve ihlası devam ettirmek de kolay iş değildir. Onun için, bütün gayretimizi sarf etmeli ama bu konuda alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerinin yardımını da mutlaka dilemeliyiz. Mutlaka istemeliyiz. Rabbimiz eğer yardım etmezse, elimizden tutmazsa hani ayeti kerimede işaret var ya, eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı sizden hiçbiriniz kurtulamazdınız mazekâ minkum min ahadin abadan İnşallah ayeti kerimeyi doğru okudum. Sizden hiçbiriniz cennete giremez, gerçek kurtuluşa ulaşamaz, fevzu felaha nail olamazdınız. Ancak ancak Allah'ın rahmetiyle, Cenab-ı Hakk'ın korumasıyla, Rabbimizin lütfuyla böyle oldu. Onun için bir yandan gayret etmeli, bir yandan irademizi güçlendirmeli ve kendimize güvenmeli, kullanmalıyız. Yani irademizi kullanmalıyız. Ben müminim, bana bu büyük günah yakışmaz, bu kötü davranış bana yakışmaz deyip irademizi kullanmalıyız. Ama öbür taraftan, Ya Rabbi beni bana bırakma. Nasıldır Resulullah'ın duası değerli kardeşlerim? Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekallemi thalik. Babacığım ve la ekalleyi de ben ilave ettim derdim. Çünkü biz daha da muhtacız. Ya Rabbi göz açıp yumuncaya kadar da olsa bizi kendimize bırakma diyor Aleyhisselatü Vesselam. Daha az zaman içinde göz açıp yumuncaya kadar daha az zaman içinde olsa bizi bize bırakma Allah'ım diye dua etmeliyiz. Kapı Camii'nde dünkü sohbetimde de kardeşlerime tavsiye ettim. Hani o Ali İmran suresinin ilk sayfasının hemen altındaki sondan bir evvelki ayeti kerime. Bu duayı çokça çok okumalıyız. Ali İmran suresi birinci sayfa en alttaki ayetten bir üst ayet. Rabbena la tuze kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledünke rahme inneke entel wahhab. Ya Rabbi Hidayete erdikten sonra kalbi sapıklığa düşenlerden, kalbi eğilenlerden, bozuk davranışlara düşenlerden olmaktan koru bizi ya Rabbi. Rabbana la tuzigh kulubana, kalplerimizi eğme, büme, kaydırma. Ba'de izhdaytana ve hab lana rahme. Kendi rahmetinden, kendi katından bize ihsanlarda ve ikramlarda bulun ya Rabbi. İnneke entel vehhab. Sen çok ihsan edici, çok ikram edicisin. Değerli kardeşlerim, evet geçen haftayı böyle kısa bir özetlemiş olduk. Umarım ki bazı kardeşlerime faydalı olur. Bir yandan irademiz şeytana karşı ve nefse karşı. Diğer yandan ayeti kerimeler, Allah'a sığınmak, adresli gezmek, efendim gereken birçok şeyi yapmak. Yani bu konuda nasıl korunacaksak, Dışarıdan korkunç e, soğuklar oluyor, fırtınalar oluyor. Nasıl kendimizi garantiye alıyoruz değerli kardeşlerim? Yani kış geliyor mesela değil mi? Önce insanlar bir, bir gömleklerini kalınlaştırıyorlar, ceketlerini değiştiriyorlar. Sonra pardüsü, sonra atkı. Bir Bazen bakıyorsunuz çok soğuk, soğuk başına da bir şey. Bugünün dünyası inanın dışarıda zemheri var, dışarıda sanki... Eksi, eksi 40-50 derece soğuk var gibi onun için çok korunmak, onun için çok dikkatli olmak, onun için kendimizi muhafaza etmek için çok ciddi tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Çünkü şeytan çok yaman, nefisler maalesef zalim ve de müminlerin rızıkları karıştığı için mücadele güçleri kalmadı. Şeytana ve nefse karşı müminlerin mücadele güçleri kalmadı. Hani İmam-ı Hazretlerinin anlattığı çok tatlı bir hikaye var. Çok evvel anlattığımı hatırlıyorum. Bir zat, e, insanlar bir yerde bir ağaca ibadet ediyorlar. İşte şimdiki çaput bağlama gibi filan falan bir şeyler yapıyorlarmış. Gideyim şu ağacı keseyim insanlar bu bittatten kurtulsunlar demiş. Eline baltasını almış giderken yolda şeytanla karşılaşmışlar şeytan buna engel olmak istiyor çünkü o ağaca yapılan o bitatlerden kötülüklerden şeytanın hazlı var şeytanla karşılaşmışlar nereye gidiyorsun şu ağacı kesmeye gidiyorum yok sakın yapma etme filan derken şeytanı tuttuğu gibi basaklamış tabi vazgeçer mi tekrar yoluna çıkmış tekrar yoluna çıkmış İkinci defa basaklıyor üçüncü defa basaklıyor şeytanı Bu omzunda boynunda baltası gidiyor ağacı kesecek bak demiş sana bir teklifim var şeytan ne diyorsun eğer demiş o ağacı kesmezsen sana her gün bir altın getireceğim. Düşünmüş adam. Peki demiş ben o altını alırım hem kendime harcarım hem de oradaki insanlara işte bir şeyler yaparım filan. E peki demiş kabullenmiş. Şeytan fevkalade seviniyor kalkıyor. Hakikaten ertesi gün sabahleyin kalkmış bakmış ki yastığının altında bir tane altın var. Oo çok güzel. İkinci gün, üçüncü gün neyse altın yine geliyor. Dördüncü gün bakıyor altın yok. Acaba bugün şaşırdı mı şeytan filan? Dedik ya kıssa hikaye bunlar. Dördüncü gün başlıyor, beşinci gün yok, altıncı gün, yedinci gün yok. Demiş bu altın vermekten vazgeçti. Tekrar baltayı kapmış, kesmeye gidiyor o ağacı. Karşılaşmışlar yine şeytanla. Yine engel olmak istemiş. Yani ben zaten bunu tuttum mu basakları falan. Bu defa şeytan tutar tutmaz pat diye yere vurmuş sırtını. Ya demiş ben geçen sefer çok güçlü bir şekilde seni altıma basaklamıştım. Şimdi sen beni yendin. Geçen sefer demiş şeytan Allah için gidiyordun... ...şimdi altın gelmediği için gidiyorsun. Ya, geçen sefer ağacı Allah rızası için kesmeye gidiyordun... İhlaslıydın güçlüydün... ...ama şimdi ben altını bir iki gün koydum... ...üçüncü, dördüncü gün koymadığım için... ...şimdi altın gelmediği için gidiyorsun... ...artık bundan sonra beni yenemezsin... ...mağlup edemezsin beni... ...bu o ağacı da kesemezsin, kestirmem sana diyor. Yani bunun gibi ümmeti Muhammed'in zaafları var... Ümmeti Muhammed'in acizliği var. Rabbim muhafaza buyursun. Hepimizin tabii, hepimizin noksan taraflarımız var. Onun için şeytana karşı galip gelemiyoruz. Şeytanı mağlup edemiyoruz. Şeytanı yolumuzun üzerinden defedemiyoruz maalesef. Rabbim bize manevi güç versin. İmanımıza kuvvet versin. Bizi kendi katından güçlendirsin de nefisle ve şeytanla mücadelede rahat olalım inşallah. Evet, geçen haftayı özetleyeceğiz derken sözü uzattık değerli kardeşlerim. rahman. şimdi bir aramız var. O aradan sonra berat konusuyla başlayacak ve sohbetimize devam edeceğiz. Ama dediğim gibi şimdi bir ara veriyoruz efendim. Bismillah deyip kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Önümüzdeki çarşamba biliyorsunuz berat gecesi. Yani senenin en önemli gecelerinden biri. Cuma geceleri gibi, Kadir gecesi gibi önemli gecelerden biri. İnşallah o gecede KON TV'mizde canlı yayın olacak. Tahmin ediyorum Acı Veysade Camii'nden o günkü program nakledilecek. Ben de İnşallah mahallemizdeki Erenköy'deki camimizde akşamla yasarası kısa bir konuşma yapacağım. O gün e, bilemiyorum bir program yapar mıyız böyle geç saatlerde? O günkü halimize bağlı. Çünkü akşamla yasarası bizim görevimiz var. Ama ben bugünden bazı hatırlatmalar da bulunacağım değerli kardeşlerime çok kısa. Sonra sohbetime devam edeceğim inşallah. Efendim Berat Gecesi biliyorsunuz önemli işlerin takdir ve tefrik gecesi. Kadir Gecesi ile Berat Gecesi arasında değişik rivayetler var. Ama işte insanların bir yıl başına gelecek hadisatın tespit gecesi olduğuna dair Berat Gecesi'nin rivayetler var. Bu Bazı alimlerimiz büyüklerimiz de diyorlar ki bu gece Kadir Gecesidir. Fîhâ yufraku kullu emrin hakim. Önemli bütün işler o gecede tespit ve tefrik olunur. Bu gece Kadir gecesidir diyenler var. Berat gecesinde başlanılır, Kadir gecesine kadar yazılır. Çünkü tüm kainatın başına gelecekler yazılıyor. Rabbimiz öyle, öyle buyurmuşlar. Hani aslında ol emriyle her şeyi yaratan yüce kudret böyle bir muratta bulunmuş. Öyle de olabilir. beratta başlanılıp yani Şaban-ı şerifin ortasında başlanılıp Kadir gecesinde bitirilir diye hani Rabbimiz gece e, dünyaları gökleri ve yeri altı günde yarattı ya. Onun gibi bir hikmet bu da. Allahu alem deyip meseleyi hakikatin emrini işini Allah'a bırakıyoruz ama biz o geceye değer vermeliyiz. O gecenin yani Berat gecesinin bir gün evvelinden e, ve bir gün sonrasından kardeşlerimin oruç tutmalarını eğer imkanlar olursa tavsiye ederim. Kameri ayların 13, 14, 15. günleri. Öyle olunca Perşembe 15 olacağına göre Salı, Çarşamba, Perşembe veya Salı gün durumu müsait olmayanlar Çarşamba, Perşembe, Cuma ama 13, 14, 15 daha güzel. Eyyam-ı Bil deniliyor Resulullah'ın tavsiyelerinden bir de. Her sene söylüyoruz ama bir daha söylemekte, acil olarak söylemekte fayda görüyorum. O gün camiye gitmeden evvel iftarımızı böyle biraz acele edelim. Akşamdan evvel abdestimizi tazeleyelim. Hazır halde olalım. Akşamla yaz sarası 3 Yasin-i Şerif okuyacağız. Kitaplarımızda dua mecmualarında beraat duası diye bir dua var. Her Yasin'den sonra o duayı okuyacağız. Bulamayanlar değişik şekilde rızkımızın bol olması için, dünya hayatımızı ve ömrümüzü saadet ve selametle geçirmemiz için, üçüncüsünde de son ölürken imanı kamil ile ölüp cennetlik olmamız için Rabbimize niyazlarda bulunacağız. Sadece bunlar işin mi? Tabi buna benzer dualar da olabilir. Ondan sonra da erkence camimize gideceğiz, vaazları dinleyeceğiz, mevlutleri takip edeceğiz ve o geceyi rahman ibadet ve taatla geçireceğiz. Önemli bir gece. Bütün müminlerin affolunduğuna dair rivayetlerin olduğu bir gece, mübarek bir gece, beraat gecesi ve de işte o gün söyleyeceğiz artık, bugünden söylemeyeyim. cenab Hak gazetelerinin birçok mümini, Resulullah öyle buyuruyorlar, kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince edince, Cenab-ı Hak müminleri affeder, eğer o gün yorgun olmazsam, imkanım olursa gece geç saatlerde belki bir program yapabiliriz saat 11'den sonra falan çünkü yasın namazına gideceğiz yasın namazını cemaatle çıkacağız, eve döneceğiz, tekrar terimizi değiştireceğiz, geleceğiz, bilemiyorum bugünden söz veremiyorum ama geç de olsa imkanı olan kardeşlerimize kıza bir sohbetimiz olur, olmayabilir onun için veya geçen yıllardan bir sohbeti de rica ederim koyarlar kardeşlerimiz ama ben daha evvel biz görüşemeyeceğiz ya Belki başka kardeşlerim dikkat çekerler ama O gün işte evvelinden görüşemeyeceğiz Orucu hatırlatıyorum bir Berat vaazına yası namazına yası namazının cemaatine gitmeden evvel Akşamla yası arası 3 Yasin-i Şerif okuyoruz Ve o Yasin-i Şeriflerden sonra da berat duasını edip Rabbimizden biraz evvel söylediğim şeyleri istiyoruz Nedir onlar? İşte değişik dualar. Kimin ne ihtiyacı varsa deyin, isteyin. Yani Rabbimizden ne istemeyiz ki? Her şeyimizi Rabbimizden istiyoruz. Hal böyle olunca ama bilhassa halalından bol rızık, sıhhat, sa saadet, afiyetle geçen bir ömür ve ömrün, o ömrün sonunda da imanı kamil ile Arzu edenler şehit olarak Cenab-ı Hak Hazretlerine kavuşmayı istemelidirler. Bu kadar bir hatırlatmayı yaptıktan sonra siz değerli kardeşlerime sohbetime, bugünkü kendime göre tespit ettiğim sohbetime işte biraz geçti olsa başlamış olalım değerli kardeşlerim. Bize sorulan sorulara cevaplar vermeye çalışıyoruz hatırlarsanız. Geçen hafta da öyle yapmıştık. Önemli bir konu çocuklara güzel isim verme konusu. Son zamanlarda... Düğünlerimiz maşallah çoğaldı, yaz geldi. Efendim kardeşlerimiz bize soruyorlar, acaba hangi isimleri verelim, ne yapalım? Bu konuda siz değerli kardeşlerime... Faydalı olmak için daha öncelerde de buna benzer konular geçmişti ama böyle özel bir e, sohbet yapıp yapmadığımızı hatırlamıyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri Ebu Derda radıyallahu anh'den bize rivayet olan bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyorlar. İnnekum tuduavune yevmel kıyameti bi esmâikum ve esmâi âbâikum fahassinu esmâekum. Kıyamet gününde siz kendi isminizle ve babanızın ismiyle çağrılacaksınız. Ey falan oğlu falan, Tahir oğlu Abdurrahman mesela böyle çağrılacakmış, çağrılacakmışız. Rabbim, Rabbim o günde Rasulullah'ın ham sancağının altına çağrılmayı bize nasip etsin inşallah rahman. Efendim onun için fhasini u isimlerinizi güzel isim olarak koyun, yavrularınıza güzel isim koyun. Rasulullah öyle öyle buyuruyorlar. Yani o günde insanlar duydukları zaman kulağa hoş gelen bir isim olsun, anlamlı, manası güzel ve bereketli bir isim olsun. İnsanlar tarih boyunca birçok şeyleri isim olarak vermişler çocuklarına. Şimdilerde de böyle enteresan bir moda var. Bu tabir ne kadar yerinde olur bilmiyorum. Şimdi çocuklara kimseye konulmamış değişik isimler verilecek. İyi güzel, isim güzel olsun ama bazen... Anlamsız isimler de veriliyor. Veya bakıyorsunuz o ismin manası güzel değil. Onun için araştırmalı, önceden hazırlık yapmalı ve de güzel isimler yavrularımıza verilmeli. Yani anlamsız isimler. Şimdi mesela geçenlerde müftülükte fetva röbetindeyim. Bir kardeşim telefon ediyor bana. Hocam bir kızımız oldu adını aleyna koyduk ne dersiniz? Düşündüm şöyle bir Türkçe olarak bir şey aklıma gelmiyor Aleyna. Bu isim şimdilerde konuluyor. Hani bir çiçek ismi olur, ne bileyim bir güzel bitkinin ismi olur. Tabii onun daha ötesinde işte sahabe-i annelerimizden, Aişe annemizin, Hatice annemizin, Fatıma annemizin isimleri olur filan. Onlar tamamen istisnai şeyler. Düşündüm yani Türkçe'de bir şey aklıma gelmiyor. Aleyna demek Arapça'da da bizim üzerimize demek. Yani aleyna, erbabının malumu bizim üstümüze demek. Yani mesela e, ne diyebiliriz? Vacibun aleyna. Hâzel amr vacibun aleyna. Bu iş bizim üzerimize vaciptir. Misal. Aleyna bizim üzerimize demek. Kardeş lazım dedim yani bu, bu bizim üstümüze, bizim üzerimize demek anlamında oluyor. Yani bu iş bizim üzerimize vaciptir, Müslümanların üzerine vaciptir der gibi. İşte e, valla dedim siz bilirsiniz ama bana çok anlamsız geliyor bu isim. Böyle isimler var. Bir de farkında değiliz. Peygamber Efendimizin beğenmediği veya anlamı güzel olmayan isimler var. Araplarda da var hala bu. Biz görüyorduk öyle. Hala kertenkeledir, timsahdır. O çölde yaşayan acayip mahlukatın isimlerini çocuklarına hala koymaya devam ediyorlar Araplarda. Biz de onlara mı özeniyoruz bilmiyorum. Taştır, kayadır, topraktır her neyse. Yani bir insana yakışmayacak isimler de konulabiliyor enteresan. Anlamı güzel olan isimler olmalı. Aleyhissalatü vesselam bu konuya özel ihtimam gösteriyor. Değer veriyor. Çünkü buyuruyorlar ki isimlerinizi güzel yapınız. Yani güzel isimler veriniz çocuklarınıza. Sonra... Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beğenmediği isimleri de değiştiriyordu. Buradan anlıyoruz ki peygamberimiz ismi değiştirecek kadar bu konuya değer veriyor, ihtimam gösteriyor. Hani rivayet olunur ki Hz. Hasan Efendimiz dünyaya gelmiş, geliyor müjde ediyor Resulullah'a. Ya Resulullah bir oğlumuz oldu, müjdeler olsun. Mübarek olsun ya Ali, ne koydun adını? Hz. Ali Efendimiz mücahit ya harp koydum ya Resulallah hayır o ismi beğenmiyorum Hasan olsun adı Hasan güzel ve güzellik demek aradan belirli bir zaman geçmiş Hz. Hüseyin Efendimiz dünyaya gelmiş ee, yine Hz. Ali Efendimiz müjde ediyorlar yine ne koydun adını ya Ali? Harp koydum ya Resulallah hayır olmaz ben daha evvel ikaz etmiştim seni bu defada Hüseyin olsun onu da değiştirmişler Aleyhisselatü Vesselam Mesela bir hanımın adı Asiye imiş Günahkar anlamında Resulullah onu Cemile diye değiştirmişler Asiye değil de Asiye Ayınla Günahkar anlamında Firavun'un hanımının adı Asiye O elifli olması lazım Mesela Berra diye bir hanıma isim konulmuş Aslında anlamı çok güzel Berra Yani takva sahibi Ahlaklı, faziletli, iyilikle dolu bir hanım anlamında Berra Resulüekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu isim de sahibinin mağrur olmasına ve de kendine çok güvenmesine biraz evvel dedik ya hani ucup yani kendini beğenmek gibi bir duruma düşmesine sebep olur diye. Berra ismini de kitaplarımızda söyleniyor. Terhipten aldım. Değiştirmişler ve Zeynep adını koymuşlar o hanımefendiye. Aleyhissalatu vesselam efendim. Aslında Berra'nın anlamı güzel ama hani isim kendisini gurura ve kibire düşürmesin diye Resulullah onu da değiştirmişler. Evet. Öyle olunca öyle olunca ilerideki bir herhangi bir yanlış anlaşılmaya meydan kalmasın diye Aleyhissalatu vesselam hatta buyurmuşlar ki la tuzekku enfusukum Allahu a'lem ve bi ahli'l Sizden gerçek bir gerçek iyilik ve güzellik sahip olanın kim olduğunu Allah bilir kendilerinizi kendi kendinizi tezkiye etmeyin yani kendi kendinizi temize çıkarmayın ben çok iyi bir adamım ben güzel bir insanım ben şöyle müttakiyim ben böyle müttakiyim ben işte duası makbul bir adamım ben Allah katında çok değerliyim haşa kimse böyle kendisini tezkiye etmesin diye buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri hal böyle olunca ne diyoruz yavrularımıza güzel isimler verelim bu arada yanlış anlaşılmasın Babacığım herhalde bu gerçi bizim dedelerimizden babamın dedesinin ismi de Abdurrahman ama bu hadisi şerifi de bildiği için bana o ismi vermiş. Fakat hadisi şerif şöyle, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Macer rivayet ediyorlar hadisi şerifi. esma esmai ilallahü teala, Abdullah ve Abdurrahman. Allah'a isimlerin en sevgilisi, en sevimlisi yani Cenab-ı en çok sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman isimleridir buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri. Burada hemen bir konuya temas edeyim. Bazı kardeşlerimiz Cenab-ı Hak hazretlerinin esmasından, isma ül-husnasından, el-isma ül-husnadan veya Esma i husnadan böyle söylemek de olabilir Osmanlıca veya Arapça terkip halinde efendim isimler koyuyorlar çocuklarına bunların başına birer Abd kelimesi getirmek daima güzeldir. Mesela Samet koyuyorlar kardeşlerimiz. Abdü Samet daha güzeldir. Kerim koyuyorlar. Abdül Kerim daha güzeldir. Ra'uf veya Rahim koyuyorlar. Abdül Ra'uf veya e, Abdül Ra'uf veya Abdur Rahim daha güzeldir. Yani Rahim'in, Rahman'ın kulu, Rahimin kulu, Allah'ın kulu, kerim olan Mevla'nın kulu, samet olan Allah'ın kulu anlamında. Yalnız şöyle bir müsaade var: Cenab-ı Hak azetlerinin lafzayi Celal Allah ismi ve de Rahman ismi hariç esma-i Husna çocuklara isim olarak verilebililir. Ulamamız müsaade etmişler. Mesela Kadir ismi konulabilir. Kerim ismi konulabilir. Rauf ismi, Rahim ismi konulabilir. Ama sadece lafzayı celal Allah haşa haramdır. Katiyetle böyle bir şey verilemez. Anadolu'muzun korkunç hatalarından bir tanesi çocuklarına bu korkunç bir cehalettir. Babalar bilmiyorlar. Sadece Rahman ismini de veriyorlar. Ben şimdiye kadar birkaç defa sadece Rahman ismi verilmiş kardeşimizle karşılaştım. Kendilerinin değil kabahat tabii. Babalarının annelerinin hatta o civardaki hocaların kabahati bu. Bunu cemaatlerine söylememişler veya duydukları zaman müdahale etmemişler. Rahman ismi ve lafzayı celal Allah ismi hiç kimseye verilemez. Yasaktır. Abdullah veya Abdurrahman halinde isim verilebilir ancak. Diğerlerinde de edep başına abd yani kul kelimesini koyarak işte dediğim gibi Abdülkerim, Abdurrahim gibi isimler vermek daha güzeldir. Ama yalnız olarak da verilebilir deniliyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde de peygamberlerin isimlerini çocuklarınıza verin diye tavsiye ediyorlar hatta emrediyorlar. Halilullah İbrahim aleyhisselamın ismini. Mesela İbrahim, İsa değil mi biz çocuklarımıza veriyoruz bu isimleri. Musa, Nuh var, Şuayb var, Eyüp var, Adem var. Yani birçok birçok peygamberin ismini biz yavrularımıza veriyoruz. Çok kısa bir latife anlatayım. Kudüs'te Hazreti Ömer Radiyallahu Hazretleri'nin mescidine gidiyoruz. Tam orada kıyamet kilisesi var. Güya Hristiyanlar Nisa Aleyhisselam'ın gömülü olduğuna inandıkları bir kilise var. Onun kapısında böyle simsiyah bir zat var. Dediler ki hocam bu, bu, bu zat çok koyu bir e, Hristiyandır. Baktım Arapça biliyor. Kendisine dedim ki Arapça olarak. Biz dedim İsa Aleyhisselam'ı sizden çok daha fazla seviyoruz. Hayır dedi. Biz dedi İsa Aleyhisselam'ı İsa'yı sizden çok daha fazla seviyoruz. Hayır dedim iddia ediyorum ki biz İsa Aleyhisselam'ı sizden çok daha fazla seviyoruz. Hem de dedim bak sana bir şey söyleyeyim. Biz hep çocuklarımıza onun adını veririz. Siz bizim peygamberimizin adını hiç vermezsiniz bir. Bir de dedim... Bizim inancımıza göre bir kişi İsa Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanmazsa Hazreti Muhammed'e de inanmamış olur. Sen dedim böyle bir şey söyleyebilir misin? Olmaz öyle şey dedi ve içeriye girdi. Ya malup oldu. Öyle ya biz peygamber olarak İsa Aleyhisselam'ı hem kabul ediyoruz hem seviyoruz hem de çocuklarımıza adını veriyoruz. Onlar bizim peygamberimizi hayır kabul etmiyorlar. Dedim ya bizim inancımıza göre bir kişi İsa Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanmasa, inkar etse Müslüman olamaz. Hazreti Muhammed'e de inanmış olmaz. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ mir رُسُولِهِ Değil mi efendim? Olmaz öyle şey dedi ve içeriye girdi. Yani değerli kardeşlerim biz peygamber isimlerini yavrularımıza veriyoruz. Mesela bazı isimleri aziz ismini Allah'a aittir çocuklarınıza vermeyin diyor alimlerimiz. El-Hakem Resulullah'ın hadisleri de var Allah'ın isimlerindendir e, bunu da böylece vermeyiniz. Bir de kötü isimler mesela Araplar şeytan ismini hala belki de vermeye devam ediyorlar. Eskiden şeytan diye çocuklarını adıp at koyuyorlarmış. Şihab mesela olmaz diyor Peygamberimiz alev anlamında. Şimdi biz kızlarımıza alev adını veriyoruz. Bazlarda duyuyorum ben. Olmaz diyor Peygamberimiz. Afiyara çorak toprak demek, arz demek, çorak, çorak yer demek. Bunu da vermeyin diyor. Gurap, karga adını veriyorlar mesela. Dediğim gibi kertenkele adını veriyorlar. Böyle o anlamsız şeyleri de çocuklarınıza vermeyiniz diye Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem isim olarak vermeyiniz diye tavsiyede bulunuyorlar. Ama reklam saatimiz gelmiş. Bir ara veriyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah değerli kardeşler. Evet isimler konusunda devam ediyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin ikazlarına inşallah bundan sonra daha çok kulak vereceğiz değerli kardeşlerim. Ve de Aleyhisselatü Vesselam mesela bakınız ne kadar hassas bu konuda. Falan kişi burada mı diye sordunuz eve kapıya geldiniz. Falan kişi burada mı Ahmet burada mı Mehmet burada mı? Orada değilse o kişi, hayır dediğiniz zaman, eğer anlam düşkün, e, anlam e, uygun olmuyorsa, düşük bir mana oluyorsa, o isimleri de kişiye vermeyin diyecek kadar hassas ve titiz davranıyorlar. Mesela yesar, bolluk ve bereket demek. Kapıya geliyorsunuz, yesar burada mı? Hayır, bereket yok gibi bir anlam oluyor. Bolluk yok anlamında. Resulullah o ismi de vermeyin. Mesela nafi isminde, e, kaydetmişler kitaplarımız fayda demek e, menfaat ve fayda demek nafi burada mı fayda burada mı e, yok öyle bir isim vermeyin e, hayır burada değil dediğiniz zaman burada fayda yok anlamı gibi bir anlam çıkarsa diye halbuki bakınız dolaylı yoldan bağlantılı bir şey hayır diyor peygamberimiz böyle bir ismi de vermeyin peki hocam biz bunu vaktiyle koymuştuk veya bizim ismimiz böyle hiç olmazsa diyorum onun başına bir muhammed ilave edin de o isim kısmen değişmiş olsun yani yaşı ilerlemiş bir kişiyi durup dururken eğer çok kötü bir isim değilse zararlı bir isim değilse onu e, değiştirmek zor olabilir bugüne kadar alışılmıştır ama ona bir ilave yapılabilir mesela bazı e, İslam'dan evvelki Türklerin isimleri vardı babacığım cenab-ı cennette beraber kılsın. Dostlarımızın içerisinde öyle ismi olanların başına Muhammed ismini koyar ve bundan sonra ikisini beraber söyleyeceksiniz der idi. Mesela bir Cengiz abimiz vardı. Allah rahmet etsin. Yiğit ve adamdı. Onun isminin başına Muhammed adını koydu ve bundan sonra Muhammed Cengiz diyeceksiniz diye hep öyle söylemişti. Buyuruyorlar ki efendiler efendisi Ekrimu evladekum ve ahsinu edabahum. Evlatlarınıza değer verin. Çocuklarınıza değer verin. Onları böyle geleceğe, istikbale Allah'ın kulluğuna güzel hazırlayın. İsimleriyle, ahlaklarıyla, efendim tavırlarıyla, görgüleriyle ne bileyim, toplumun içine kazanacak, toplumun içine kazandırılacak evlatlar olarak onları yetiştirin. Ekremu evladekum evlatlarınıza değer verin ve ahsinu edebahum Onların edeplerini de güzelleştirin onlara güzel ahlak bırakın ve malum manahala validun waladan min nahlin afdal min hasan Resulullah böyle buyuruyorlar. Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha büyük bir ikramda bulunmuş olamaz. Güzel ahlaktan daha iyi bir ihsanla iyi bir efendim e, bereketle ona muamelede bulunmuş olamaz. Yani bir babanın evladına bırakacağı en güzel şey güzel ahlaktır. Daha anlaşılır bir ifadeyle böyle söyleyebiliriz. Ev bırakmak, araba vermek, muhteşem bir servet bırakmak bunlar güzel şeyler. Halalından olduğu zaman pırıl pırıl olsun. Gönlüm arzu eder ki bütün babalar evlatlarına bu iyiliği yapsınlar. Ev alsınlar, araba alsınlar, dünyanın en güzel kızıyla onları evlendirsinler veya işte e, en güzel damada versinler. Ne bileyim maddi yönden her şeyi hazırlasınlar. Onlara bir gelecek, bir maaş, bir efendim sermaye versinler. Bütün bunlar halalından olmakla, ...çok güzel olan şeyler ama... ...asıl edepleri güzel olsun. İnsanlığın içerisinde denilsin ki... ...inşallah bizim evlatlarımıza... ...ne kadar edepli... ...ne kadar terbiyeli, ne kadar güzel... ...ahlaklı insanlar denilsin. Yani çünkü... ...madde olmadığı zamanda da olabiliyor. Yani insan kirada da oturabilir. Arabası yoksa... ...dolmuşla otobüsle de girebilir ama... ...eğer edebi güzel değilse... ...ahlakı güzel değilse... ...insanlar sevmiyor... Peygamberimiz sevmiyor, Allah sevmiyor. Onun için bir babanın evladına en güzel mirası bırakacağı en güzel şey güzel ahlaktır. Bu arada ben tabii sözü fazla uzatmadan Lokman Aleyhisselam'ın Lokman Suresi'nde evladını çağırıp da ona nasıl nasihat ettiğini Kur'an-ı Kerim'den bir okumanızı tavsiye ediyorum. Bizim e, örfümüzde, bizim tarihimizde böyle güzel nasihatler var değil mi efendim? Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye olan nasihati mesela. Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye olan nasihati mesela. O büyük sultanlarımızın evlatlarına olan tavsiyeleri veya işte İmam-ı Gazali Hazretlerinin e, eyühe l Risalesi gibi İmam-ı Azam Hazretlerinin çocuklarına olan şeyleri gibi tavsiyeleri gibi böyle müstakil eserler meydana getirilmiş. Biz de onları okuyarak dikkate alarak evlatlarımızı güzel bir şekilde terbiye ederek Davranışlarımızla onlara en güzel örnekliği göstererek Onlara efendim nasihatlerde bulunup Ümmeti Muhammed için hayırlı bir unsur Ben acizhan öyle söylüyorum Cenab-ı evlatlarımız Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Gül bahçesinde birer konca olsunlar inşallah Rabbim lütfetsin diyorum resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatleri var, tavsiyeleri var. Değerli kardeşlerim, isim konusunu bugün böyle işlemiş olduk. Bize son zamanlarda sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Konuyla belki birbirinin bağlantısı olmayacak. Aslında bir başka konu hazırlamıştım. Ama geçen haftadan bunu tamamlayamadım. Geçen haftaya dönüyorum. Geçen hafta sizlere bunu aktarmak istemiştim. Zamanım kalmamıştı. Tavla oynamak konusunda ee, bazen sorular geliyor müftülükte fetva nöbetindeyken yani bu hocam nedir ne değildir ee, bu konuda kardeşlerime daha önce belki birkaç kelime bir şeyler söyledim ama tekrar etmek istiyorum çünkü insanımızın gün geçtikçe fuzuliyata, gün geçtikçe boş şeylere doğru temayül ettiğini görüyoruz. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem İmamu Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyorlar. Men laiba bin nerdeşir feke annema sabaga yedehu fi demh Tabir ağır bir tabir, ağır bir söz ama mecburen aynen Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söylediği gibi söyleyeceğim değerli kardeşlerim. Bir kişi tavla oynayacak olursa buyuruyor Ali Salatü vesselam sanki elini domuz kanına daldırmış gibidir. Resulullah katiyetle böylece yasaklamış oluyorlar. Şimdi i̇nsanlar bakıyorsunuz. Hele o bazen maalesef eli boş olan kardeşlerimiz çay kahvehaneye gidiyorlar. Sabahtan akşama kadar orada tavla oynuyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatta bazen evlerde akşamlardan sonra bakıyorum insanlar birleşiyorlar ve bu, bununla zaman öldürüyorlar. Öyle diyeyim. Tavla ile zaman öldürüyorlar. Resulullah da böyle buyuruyor. Ebu Davud ve İbni Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuş. فَكَاَنَّمَا Tavla oynayan فَكَاَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ ف۪ي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ Sanki domuz etine ve kanına elini daldırmış, elini batırmış veya işte elini onun içerisine koymuş gibi olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Men laibe devam ediyor hadis-i şerif. Fakat asallaha ve tavla oynayan Allah ve Resulüne asi olmuştur. Onun için benim sesimin ulaştığı kardeşlerimden istirham ediyorum. Bugüne kadar böyle kötü bir alışkanlığımız varsa bırakmalı. Fusuliyat. Hele hele ileride işin içine kumar giriyor. Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin de kumar hakkındaki tavrı çok açık ve net. İnmel hamru vel ansabu vel... inmel hamru vel meysiru vel ansabu vel azlam ridsu min amali şeytan buyuruyor Rabbimiz. İçki, kumar, fal okları ve dikili taşlar şeytan işi pisliklerdir. Rabbimiz aynen böyle buyuruyorlar. Geçenlerde içki konusunu arz ederken sizlere konuyu tekrar etmiştik. Ama kumar da böyle. İleride kumara götürme ihtimali olduğu için tavlayı da kat'iyetle yasaklıyor Ali sallatü vesselam. İmamım üzere haramdır diyor ve hakkından hadis-i şerifleri terğibde Arzu eden kardeşlerim bu konuyla ilgili özel başlık altında hoca kardeşlerim arzu ederlerse bakabilirler. Efendim bu konuyla ilgili izah var. Onun sonunda diyor ki hakkında icma vardır ki işte bu hadis-i şeriflerden de alınarak tavla oynamak katiyetle haramdır hakkında icma vardır denilmiş. Satranç oynama hakkında şüpheli şeyler var, ifadeler var. Haramdır diyenler var, halaldır diyenler var. Hanefi mezhebi müsaade etmiyor satranca. İhtilaflı bir konu. Ama diğer mezheplerde müsaade var. Müsaade edenler de bazı şartlarla müsaade ediyorlar. Yani satranca müsaade edenler niye müsaade ediyorlar? Zekayı geliştirir diye. Harp oyunudur diye. Harp de karşı tarafın taktiğini Onunla çözebilirsiniz diye. Hani bir zamanlar Yavuz'la Şah İsmail'in öyle denilir. E, tavla oynadıkları ve de e, tavla e, diyorum, satranç özür diyorum düzeltiyorum. Satranç oynadıkları ve onun taktiğini orada çözdüğünü sonra da halk öyle. Bunlar enteresan şeylerdir. Olabilir de olmayabilir. Satranç ihtilaflı bir konu. Tavlada ihtilaf yok. Katiyetle haram. Ama satranç ihtilaflı Hanefi mezhebinde caiz değil denilmiş. Ama Satranç ile mesela çocuklar, gençler bu konuda turnuvalara katılıyorlar, oynuyorlar. Diğer mezheplerden istifade ile zekalarını geliştirsinler diye evet denilebiliyor. hocalarımız evet diyorlar. Bir, namaz geçmeyecek ve geciktirilmeyecek. Diğer bütün oyunlarda olduğu gibi. Yani tavlaya benzeyen bütün oyunlar haramdır. Sadece satranca izin ...zekayı geliştirdiği için... ...tefekkürü düşünmeyi geliştirdiği için... ...ve de insan zekasını... ...sadece satrança böyle bir şey yapılmış. Yani Peygamber Efendimizin müsaade ettiği... ...belirli oyunlar var. Onların dışındakilere... ...ulemamız da müsaade etmiyorlar. O taşlarla oynanan oyunlar... ...iskambil kağıtları... ...inanın bilmiyorum. O dama oyunları falan falan... ...onların hepsine alimlerimiz haram diyorlar. Hiçbirine müsaade yok. Sadece satranç için böyle bir müsaade var... ...iktilaflı da. Namaz geçmeyecek ve gecikmeyecek bir... Asla ve asla kumar olmayacak. Şimdi kumar olmayacak dedim ne değerli kardeşlerim. Mesela talebeler okulda diyelim ki voleybol veya basketbol maçı yapıyorlar. Veya bilgi yarışması yapıyorlar. Kim kazanırsa bu öbür tarafa mesela çay ısmarlayacak. Bu bir kumardır. İki kişi bir şeyde bir konuda iddiaya giriyorlar. Şu doğru mu değil mi? Kim kazanırsa o diğerine mesela bir çay söyleyecek, bir kola ısmarlayacak, ne bileyim. İşte bazen işi ileriye götürüyorlar, bir, bir gömlek alacak, bir elbise alacak. Bu karşılıklı kumardır ve hangisi kazanırsa kazansın, şeran caiz değildir. Kumar olmaması için tek taraflı olması lazım. Yani böyle bir şeye giriyorsunuz kazansa da kaybetse de bir taraf diğerine almazsa tek taraflı olursa eğer bu şeyler yarışmalar müsabakalar yani koca koca adamlar bakıyorsunuz çok basit meselelerde böyle hatalara düşüyorlar anlatabiliyor muyum bilmiyorum ben anlattıklarımı bir iznillah açık anlatmaya çalışırım kolay kolay cemaatimden şikayet gelmez anlayamadık diye ama yine de anlaşılmayabilir yani mesela gençler veya yaşlılar veya insanlar ne bileyim tatildeler maç yapıyorlar. Basketbol maçı yapıyorlar. Yani gençler yaptığı için misal veriyorum bunları. İşte bunların da işte meşruluğu, gayri meşruluğu tartışılır. Biliyorsunuz hepsinde veya güreş yapıyorlar. Hadi Ataspor'umuz. Kim mağlup olursa galip gelene kim kimi yenerse yenilen, yenene işte bir çay ısmarlayacak veya bir ziyafet verecek. Hatta o kadar ki bazen insanlar mesela diyorlar ki işte şurada şu var mı yok mu? Mesela karşı taraftaki görülen ağacın boyu nedir ne değildir. Veya ne bileyim falan kişinin yaşı kaç. İddiaya giriyorlar. Bazen iş böyle büyüyor. İşte sen söyle o söylüyor. Diğeri söylüyor. Var mısın iddiasına varım. Nesine bir takım elbisesine. Kumardır ve haramdır. Şer anca iz değildir. Ancak tek taraflı olursa. Yani biri alacak biri almayacak. Bu meseleler de soruluyor. İyi bir mesele oldu. Hatırımda olmadığı halde açıldı. Hani Anadolu'muzda çocuklukta insanların yaptıkları bir lades oyunu vardır biliyor musunuz? Birçok birçok yörede var bu. Ben duyuyorum biliyorum. Hani o tavuğun kemiğini kırarlar da lades'e girerler. Çocuklar birbirlerine öyle şey derler filan. Karşılıklı olursa o da kumardır. Şeran caiz değildir. Yani kıran... Galip gelen mağlup olandan bir şey alırsa, hangisi mağlup olursa o diğerini alacak denilirse, kumardır böyle bir şey şeran caiz değildir. Tek taraflı olacak. Yani nasıl? İki defa mesela girecekler, birinde bu ona e, galip gelse de mağlup gelirse de alacak veya almayacak. Veya mağlup olduğu zaman almayacak, galip gelirse alacak. Tek taraflı olacak, bir kişi alacak, öbürü almayacak. Anlatabildim mi bilmiyorum. İnşallah daha müsait bir zamanda, daha güzel bir şekilde anlatmaya çalışayım ileride. Efendim, kumar olmayacak yani. İşte bu karşılıklı e, kazananın illa bir şey aldığı müsabakalar, şehitmeler, e, yani bu müsabakalarda verilen hediyeler falan demiyorum, iki grup aralarında böyle latife yollu bir şeyler yapıyorlar. Kim galip gelirse o alacak böyle bir şey karşılıklı olduğu için kumarlış şarancayiz değil satranç oyuncunun oyundu da oyunun da da kumar olmayacak yani satrançta kim galip geldi mağlup olandan işte ne bileyim bir çay alacak bir ziyafet alacak bir elbise alacak bir gömlek alacak bir çorap alacak şarancayiz değildir bir de konuşurken diyor alemlerimiz diline sahip olacak bazen bu oyunlar çok basit oyunlar hatta biz Eğitim Talebesi talebesiyken böyle sene sonunda derslerde bazen arkadaşlarımızın buna benzer hani boş dersler olur ya bir şeyler oynadıklarını gördük. Bazen bu çok basit oyunlardan dolayı bakıyorsunuz kavgalar çıkıyor. Çok basit oyunlardan kavgalar çıkıyor. Neden? Çünkü o oyun gayrı meşrudur. Hoş değildir, İslam tasvip etmiyor. Sonunda hele hele kumar, kumar artık ne çıralar söndürüyor, ne yuvalar yıkıyor, ne ihanetler. Rabbim muhafaza buyursun. Evet, değerli kardeşlerim, birazcık daha zamanım var. Bir iki konuya daha not aldığım bir iki konun daha üzerine durayım. Şimdi tavla meselesini öğrendik, satranç konusunda bir şeyler söyledik ve de kumar konusunda aman gençlerimiz ve kardeşlerimiz dikkatli olsunlar İddia, bir iddiaya girildiği zaman yani herhangi bir şeyde iddialaşılıyor iki kişi aralarında kazanan bir şey alıyorsa eğer o kumardır ve de şeran caiz değildir dedik müftülükteki fetva nöbetlerimizde sık karşılaştığımız meselelerden bir tanesi de şu ailede ufak tefek rahatsızlıklar oluyor değerli kardeşlerim ...ve hanımlar diyorlar ki... ...ben senden ayrılmak istiyorum... ...boşanmak istiyorum, beni boşa. Tabi son dönemlerde maalesef... ...Müslüman Türkiye'de boşanmalar... ...ne kadar çoğaldı. Bu... ...toplumumuzun maalesef... ...kanayan bir yarasıdır. İnanır mısınız değerli kardeşlerim... ...bu konuyla ilgili... ...bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki... ...bu aile facialarında... Benim ekranda size söylemem mümkün değil. O kadar utanırım. Bunlar maalesef yaşanıyor ve Türkiye'de geliyor bize soruluyor. Bazen, yani bazen çok çirkin olanları var. Onun için onları utanırım ve söyleyemem asla. Maalesef insanımız, yani ben aciz hani son dönemlerde şöyle bir korkunç, korkunun içerisindeyim. Sanki bizim insanımız ahirete inanmıyor. Yani ahiret inancı sanki lafta. Sözde. Amentü billahi ve malayiketi okuyor. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi ve elbahtı ba'del mevtu Tamam okuyor. Öldükten sonra dirilmeye inanıyor ama lafta. Lafta. Aile hayatına bakıyorsunuz korkunç bitatler. Samimiyetle söylüyorum, bir daha söylüyorum. Bazı insanlar var ki onları bizzat gelerek söylüyorlar veya telefon açarak söylüyorlar. Ben onları edebim müsaade etmez burada size söyleyemem. Bu bir. Bir de bazen o kadar hayrette kalıyoruz ki, o kadar şaşırıyoruz ki arkadaşlarımızla. Hani Anadolu'muzun bir tabiri var, incir çekirdeğini doldurmayan sebep derler. Çok küçük bir meseleden, çok küçük bir meseleden, evde hiç masum kardeşimizin haberi de yok, sokakta kavga etmiş, trafikte kırmızıda geçerken, önüne geçen adama kızmış, billah, Allah'a sığınırım, karısını boşamış. Şart etmiş yani, talak vermiş. Ya o hanımcağızın ne kabahati var? O hanımcağızın ne kabahati var, evdeki zavallının? Veya hanımlardan... Çok basit meseleler. Çok basit meseleler geliyorlar bize. Erkekler geliyorlar. Erkek kardeşlerimiz geliyorlar. Hocam eşim beni sevmediğini söylüyor istemiyorum. Sebep ne? Çok basit meseleler. Çok basit meseleler. Artık ben seni istemiyorum diyor. Bazen bu iki çocuktan, üç çocuktan sonra da olabiliyor. Rabbim muhafaza buyursun. Koca koca adamlar. Çok basit meselelerde takılmışlar. Yani değerli kardeşlerim. Yahu bu, bu, bu meselelerde Allah'tan korkmak gerekiyor. Utanmak gerekiyor Cenab-ı Hak Hazretlerimi. Bazen dediğim gibi çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Hanımlara resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir ikazı var. Bu konuyu inşallah biraz geniş ele almayı düşünüyorum. Çünkü bir Latif arz edeyim sizlere. Biz ayda bir veya iki defa bazen çok nadiren üç defa müftülükte fetva nöbetlerinde dururuz. Mesela bugün öğleden evvel fetva nöbetim vardı benim. Allah şahit. Her gün evden çıkarken, her fetva nöbetinden çıkarken Ya Rabbi ne olur bana bugün bir talak konusu gelmesin diye dua ederim Rabbime. Ama çoğu zaman da daha müftülüğe, fetvaya oturur oturmaz bir kardeşimiz gelir işte hocam ben böyle yaptım der. Maalesef. ne de dediğim gibi çok basit sebeplerden dolayı. Çok basit küçük sebeplerden dolayı. Yani toplumumuzda bir keşmekeş, bir kargaşa, bir huzursuzluk, rızklar mı bozuldu? Teneffüs ettiğimiz hava mı bozuk? İnsanımız ne hale geldi böyle? Bak Resulullah, hanım kardeşlerime söyleyeyim önce. Kainatın efendisi ne buyuruyorlar? Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace ve İbni Hibban, İmam-ı Beyhakî rivayet ediyorlar. Beş hadis kitabımızda nakledilmiş bu hadis-i şerif. Ayıma, emreât sâlet zövşeha, talaqha, min gide mı bâsın, fâharamun عليها râiḥatü cennâ. Eğer meşru bi mazereti olmadan bir hanım kocasının kendisini boşamasını isterse, cennetin kokusu o kadına haramdır diye buyuruyor Ali Şahı Cennete girmek değil, kokusu ki cennetin kokusu. En az 500 yıllık mesafeden duyulurmuş. Diğer hadis-i şerifte böyle söyleniyor. Cennetin kokusu ki yani cennete mutlaka giremeyecek anlamında o kadına, o hanıma haramdır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Çok basit meseleler yani bana bir eşarp almadın diye kavgayı büyütüp de ne bileyim işte biri o öbür tarafa çekiyor, diğeri öbür tarafa çekiyor ve yuvalar yıkılıyor Allah muhafaza buyursun. Babacığım vaazlarında anlatırdı nişanlanmışlar. O iyi ki nişan hikayesi. Nişanlanmışlar hadi demişler ki nişanlılık önemli bir e, merhale. Öyle e, Şimdi maalesef dünya ne kadar değişti. Nişanlılar sokaktaki insanlardan farksızlar. Nikah kıyılmadığı müddetçe nişan Yalnız kalmak için, görüşmek için, konuşmak için bir müsaade getirmiyor. Sadece birbirini tanıma dönemidir. Ancak işte annesinin, babasının yanında filan beraber olabilirler. Yani birbirlerini böyle sokak kıyafetiyle görebilirler. Hele hanım kızlarımız için önemlidir bu. Efendim nişanlanmışlar. Sonra da hadi demişler beraber bir yemeğe gidelim, lokantaya gidelim. Lokantada yemek yerken bakmış ki kızımız delikanlı pilavı çatalla değil de kaşıkla yiyor. E bu bu yobaz kişiyle demiş hayat geçirilmez çok geri kafalı birisi bu pilavı kaşıkla yiyor nişanı bozmuşlar rahatmışlar yani Türkiye'de böyle şeyler oluyor benim bu bildiğim 25 sene evvel duyduğum şeydi babacığımdan yalnız buna benzer çok basit ve enteresan çok küçük şeylerden dolayı yuvalar yıkılmaya devam ediyor binlerce boşanma dosyası ve o koca koca yuvalar nasıl nasıl böyle mesela ilahi takdir evlenmişler. Yani çok basit bir sebepten dolayı ben diyor bu eşimi istemiyorum artık diyor, ayrılacağım. Cık, ne demek yahu, ne demek? Ne hakkın var? Ne hakkın var? Hani bazen ben doğrusu dayanamıyorum, müftülükte kızıyorum da. Gelmiş çok basit bir meseleden e, eşini boşamak istediğini söylüyor. Hanımı ağlıyor orada. Hanım da ağlıyor. Yanında çocukları da var, gelmişler. Yani işte hocam diyor, yani diyor ben diyor işte artık istemiyorum, boşamak istiyorum falan. Özür diliyorum, özür diliyorum. Geçenlerde birini öyle azarladım. olan dedim, sen vaktiyle bu hanımcağızı annesinden... Çok özür diliyorum, Anadolu tabiridir bu. Aynen inanın böyle, çok canım sıkıldı çünkü. Çok basit bir meselede de beni reddetti. Vaktiyle dedim, isterken böyle mi, böyle keyfi boşayacağım diye mi istedim Bu efendim e, gençliğine sahip oldun. Sonra da üç tane de çocuğunuz olmuş... Ondan sonra ben seni böyle bu kadar keyfi bir meselede boşayacağım diyerek mi dedim? Bu yuvayı kurdun, bu aileyi meydana getirdin, sonra bu çocukları yaptın filan. Nasihat ettim. Ben kızınca biraz toparlandı ama maalesef toplum bu halde yani. Toplum bu halde. Rabbim muhafaza buyursun. İnsanlar birbirlerinin e, ne bileyim e, çok basit sebeplerle günahına girebiliyorlar. Evgadul halali ile Allah et talak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın hiç sevmediği e, halal olan şey, evet bir erkek zaruret halinde kanımını boşayabilir veya ayrılmalar olabilir halaldır. Bu haram değildir. Boşanmak, boşanmamak diye bir şey yok. Biz de Hristiyanlığın bazı mezheplerinde boşanamazlar evler. Tahmin ediyorum Katoliklerde herhalde onlar onlarda olacak. Boşanamıyorlar. Öyle de değil. Cenab-ı Hak zaruret halinde yolu açık bırakmış. Erkeğin e, nikah kendisine tefriz edilmediği müddetçe yani hanıma tefriz edilmediği müddetçe efendim erkeğin hakkıdır talak ama öyle öyle basit işte değil. Büyüklerimiz diyorlar ki belki de hadisi şerif arşurrahman yeryüzünde bir talak vaki oldu mu? Bir erkek hanımını boşadı mı? Bir, bir şart e, meselesi oldu mu? Arş titrermiş ve de Cenab-ı Hak Hazretleri ondan hiç razı olmuyor, hiç memnun olmuyor Halal, onun için Halal'ın halal olan şeylerin haram olmayan şeylerin en çok buğz edileni Cenab-ı Hakk'ın hiç sevmediği halal diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri. ilahi takdir, onunla vaktiyle evlenmişiz, yani Cenab-ı Hak Hazretleri öyle vaktiyle ha, beğenmedin veya işte e, araştır, nişanlık dönemini biraz daha uzun tut, aklını kullan, bak Aile hayatına böyle bir mesele olmuştu da babacığımın böyle son zamanlarına yakın da bir haliydi. Babacığım dedim evlilik konusunda ne dersiniz? Evlilikte neye dikkat edilmeli? Evladım dedi bakınız şaşmaz ölçü bir dedi. Videoya da kaydetmişim. Geçenlerde tekrar çıkardım seyrettim. Çok hoşuma gitti. Bir şeriatla ameline bakacaksınız. Oğlunuzu veriyorsunuz kızınızı veriyorsunuz yani oğlunuzu evlendiriyorsunuz kızınızı veriyorsunuz yeni bir yuva bir şeriatla İslam ile ameline bakacaksınız. 2 ahlakına bakacaksınız. Delikanlının veya kızın ahlakına bakacaksınız. 3 aile hayatına bakacaksınız. Bu üçünde de müsbet netice elde edilmişse, müsbet not elde edilmişse kızınızı verebilirsiniz, oğlunuzu evlendirebilirsiniz. Bir daha söylüyorum şeriatla amel o gencin kızımızın veya oğlumuzun ahlakı sonra da aile hayatı çok önemli. Çok önemli annesiyle babasıyla o güne kadar nasıl gelmiş nasıl geçinmiş aileleri nasıl bir aile. Babacığım bize derdi ki bir kişi aile hayatına sahip değilse semada uçarken görseniz inanmayınız. Bu babamın bana ölümsüz nasihatlerinden bir tanesidir. Bir kişiyi semada uçarken görseniz evladım Abdurrahman, ateşte yanmazken görseniz, su üstünde yürüyürken görseniz ama aile hayatında İslam'ı yaşamıyorsa inanmayın o kişinin fazilet ve bereketine der idi babacığım. Aile hayatı çok önemli. Değerli kardeşlerim, aile saadeti için karşılıklı sevgi diyoruz. Eşler birbirini Allah için sevecekler. Çünkü ilahi takdir o artık evlenilmiş, nikah kıyılmış. Cenab-ı Hak Hazretleri onu onu takdir etmiş. İnşallah Rasulullah buyurduğu gibi, hani bir delikanlı evlenmişti de dinin yarısını tamamladın buyuruyor Dalihi Sattu Aleyhisselam. Geri kalan yarısı için çalış. O artık cennete giden yolda yolda şrafik, tamam efendim. Ve de ve de eşlere karşılıklı tavsiye ediyorum. Birbirinizi sevdiğinizi söyleyiniz. Kardeşlikte, İslam kardeşliğinde bile var bu. Resulullah bir kardeşinizi Allah için seviyorsanız ona sevdiğinizi söyleyiniz. Eşlerin en çok hakkıdır ki karşılıklı birbirlerinin sevdiklerini söylemeleri. Ve de Resulullah ne büyük insan, ne büyük insan. Buyuruyorlar ki eşinizin bir yönüyle onu değerlendirmeyin. Sevmediğiniz bir sevmediğiniz bir yönü olabilir. Diğer yönüyle onu seversin. Yani Hiçbirimiz mükemmel insan değiliz ki. Mesela bir erkek. Belki fizyonomisi düzgün olmayabilir ama ahlakı güzel olabilir. Bir hanımcağız görüntüsü güzel olmayabilir ama ahlakı güzeldir. Veya güzel yemek yapıyordur. Evini titizdir. Çocuklarına daha yani beğenmediğiniz bir yönü varsa onun üzerinde durmayın diyor Peygamberimiz. Beğendiğiniz ve de razı olduğunuz bir başka yönü olabilir. O yönünden tutun ve sevin ve sevdiğinizi söyleyin. Bu konuda çok söylenecek şeyler var. Ama zamanımızda doluyor. Bizden sonra da bir canlı yayınımız var. Önemli bir canlı yayın tahmin ediyorum. Onun için inşallah bu konuyu ileride devam ettirelim. Berat gecesinden sonra artık ne zaman olur bilemiyorum. Karşılıklı saygı sonra. Onun da insan olduğunu unutmayalım. Anadolu'muzun erkekleri hanımlarını horlarlar, bağırırlar, çağırırlar, hakaret ederler, döverler. Sanki o onun kölesi. Sanki o onun kölesi. Hayır. Saygı duymak gerekiyor. O da bir insan. Onun da ihtiyaçları var. Onun da zevkleri var. Onun da kendine göre efendim özel istekleri var. Ne bileyim ee, onun da yapılmasını istediği veya yapılmamasını istediği şeyler var. İnsan olduğu için saygı duymak. Üçüncüsü de karşılıklı sabır. Karşılıklı sabır, hele hele evliliğin ilk yıllarında genç kardeşlerim yeni evlenmişsiniz, birbirinize sabredin tamam mı? Sabır sonu selamettir, sabrın sonu selamettir. Karşılıklı sabır ve biraz evvel söylediğimi tekrar edip zamanı tamamlıyorum. Belki de, belki de değil muhakkak inşallah eşimiz bizim cennete giden yolda yoldaşımız olacaktır. Onun için sevgi saygı ve de sabır diyoruz. Cenab-ı Hak Hazretleri bizleri dünyasını mamur eden, ahirette saadet ve selamete eren bahtiyar kullarından eylesin. Şimdiden berat gecenizi tebrik ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun. Rabbim o gecede affolunanlardan eylesin. Rabbim takdir ederse belki beraber olabiliriz. Ama e, Rahman herhalde ondan sonra Rabbim nasip ederse yine imkanımız olursa Ramazan'a doğru bir iki sohbetimiz de olacak. Bu konuyu devam ettireceğim Rahman çünkü söyleyeceğim bazı şeyler daha var. Efendim geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Birbirimizi duadan unutmayalım. Vesselamu aleyküm rahmetullahi, ve rahmetullahi ve berekatuhu.